1263 numaralı konu, Mekke valisi Nafi'nin, Azadlı köle olan Abdurrahman bin Ebzi'yi yerine bırakması ve Hz. Ömer'in, onun bu hareketini övmesi, evet, Hz. Ömer'le beraber Mekke'ye gidiyordum, Mekke valisi Nafi bin Aykem bizi karşılamaya geldi, Hazreti Ömer ona, sen Mekke'de yerine kimi bıraktın, diye sorunca, ben Abdurrahman bin Ebzi'yi bıraktım, dedi, Hazreti Ömer, sen Azadlı'lardan bir kişiyi orada bulunan Kureyş ve Rasulullah'ın eşabına baş mı yaptın, Deyince, o, evet, çünkü o, Allah'ın kitabını herkesten daha iyi okuyan bir kimsedir, Mekke her an herkesin gelebileceği bir yerdir, istedim ki, Allah'ın kelamını herkesten daha güzel okuyan birisinden dinlesinler, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer, senin reyin çok güzel bir reydir, kesinlikle Abdurrahman bin Ebzi, Allah'ın Kur'an'la düzelttiği kişilerden birisidir, dedi.